Dördüncü Ünvan Ahireti Tanımak Ölüm bilinmeyince ahiret bilinmez. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen bil ki ölüm bilinmeyince ahireti bilinmez. Hayat idrak olunmayınca ölümün gerçekliği bilinmez. Ruh idrak edilmeyince hayat da idrak edilmez. Ruhun hakikati anlaşılamaz. Ruhtan murat nefistir. Önceden anlatmıştık. İnsan bedenle ruhun birleşmesinden meydana gelmiştir. Ruh binici, beden de ruhun üzerinde taşıyıcıdır. Ruhun beden aracılığıyla ahirette bir haleti vardır ki ona cismani derler. Ruhun yine bir hali vardır ki onunla bedenin aracılığı ve ilgisi yoktur. Ona da ruhani derler. Yine ruhun beden vasıtasıyla çektiği elem ve zahmete cismani azap derler. Ruhun bedenden aldığı lezzete cismani cennet derler. Bedenle ilgisi olmayan, yalnız ruha erişen acı, azap ve ızdıraba da ruhani azap denir. Eriştiği sevince ve rahata da ruhani cennet denir. Cismani cennet, ırmaklar, ağaçlar, yemişler, çiçekler, huriler, kasırlar, vildan ve cennet bahçeleridir. Cismani azap ki, Yılanlardan, ifritlerden, zakkum ateşinden, hamim adındaki kaynar su gibi şeylerden ibarettir. Bunlar hadis kitaplarında uzun uzun anlatılmıştır. Onları burada anlatmaya ihtiyaç yoktur. Hadis-i şerifte ve sahabe haberlerinde bildirilmiştir. Onları tekrar etmeyeceğim. Ama ölümün hakikati ve ruhani cennette ruhani azap boş sözlerle bilinmez. Ancak zevk ve halle onları tatmak mümkündür. Bundan ötürü ve bilgisiz kişilerin bunu idrak edemediklerini düşünerek eski din alimleri bunu bildirmeyi ihmal etmemişlerdir. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. İyi ameller işleyen kullar için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin kalbinden geçmeyen şeyler hazırladım. Bu vaat buyurulanlar o ruhani cennettir. Her türlü bulanıklıktan arınan, saf hale gelen kalbin içindeki melekler alemine açılan bir pencere vardır. O manalar o pencereden kuşkusuz ve şüphesiz olarak görünür. Her kime o pencere açılsa ahirette, saadet kime nasip olacak, ne sebepten nasip olacak, asi kişi kimdir, ne sebeple asilik ona erişmiştir, işte bunlar o kişiye müşahede denilen yolla malum olur, bildirilir. Ama işitme ve taklit yoluyla değil. Nitekim bir hekim kişinin ölümünü veya şifasını hastalığın azlığından ve çokluğundan, hafiflik ve şiddetinden anlar. Hastalığın sebebini çok yemek yemekten, sıcaklık ve soğukluktan, balgam ve safradan, kan ve sevdadan olduğunu bilir. Mükaşefe ehli de keşif yoluyla kalbin saadetini belir ve anlar. Bu da Allah hazretlerinin cemalinin keşfidir kalbin şekavetinin de Cemalullah'ı görmemek nasipsizliğinden ileri geldiğini anlar. Allah'ın cemalinden uzak düşmemenin ilacı, Allah bilgisi ve ibadetle olduğunu, mükaşefe-i cemale mazhar olmamanın da sebebinin cehalet ve Allah'a isyan olduğunu bilir. Mükaşefe ilmi mübarek bir ilimdir. Ama birçok din bilginlerinin bundan haberi yoktur. Gafildirler. Ahiret işlerini işiterek ve taklit de bilirler. Cennet ve cehennemden ancak cismani tarafı idrak edebilirler. İnşallah biz tabiatı temiz, zihni temiz, içi hırstan, taassuptan, taklitten, heva ve hevesten pak olan kimseye bu küçük bölümde aklımızın erdiği kadar biraz açıklamalar yapacağız. Ta ki insafla nazar edenin kalbinde öyle yer etsin ki, el yakin denen aynel yakine erişsinler. Gönüllerde de ebedi kalsanı silinmesin. Şimdiki halde halkın ahiret işlerine çoğunun inancı zayıftır. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Eğer sen ölümün hakikatinin ne olduğunu bilmek istersen, önce şunu bil ki insanın iki ruhu vardır. Biri hayvanların ruhu cinsindendir ki ona biz hayvani ruh deriz. Biri de melekler cinsi ruhtur ki ona da insani ruh denir. Hayvani ruhun kaynağı göğsün sol yanında bulunan ve yürek denen et parçasındadır. O ruh, latif, güzel, bir bu, bir buhar gibi şeydir. Canlının içinde bulunan kan, balgam, safra ve sevdadan meydana gelir. İnsanın mizacını dengede tutar. Tıpkı sirkenin bala karışmasından meydana gelen sirke cübbin gibidir ki ikisi bir araya katılınca kendi lezzetleri kalmaz, latif ve faydalı bir lezzet doğar. İşte böyle batındaki o dört maddenin imtizacından latif bir buhar meydana gelir, kalbe gider, orada yerleşir ve güzel bir hal alır. Sonra oradan damarlara yayılır. Bu damarlar nabız denilen atar damarlardır. Bu atardamar vasıtasıyla dimağın doğru yürür. Orada bütün organlara yayılır. O buhar çok sıcaktır. Fakat dimağın açıkınca sıcaklığı biraz azalır, orta bir sıcaklık olur. O ruh bedene yayılınca gözle görüş, kulakta işitme, dilde tad alma, burunda koklama duyguları belirir. Öteki uzuvlar da yerli yerinde harekete geçer. Yaratıldıkları hizmeti yaparlar. O latif buhar bir odanın orta yerinde konulmuş bir çıra gibidir ki ışığı her nereye değerse o yer aydınlanır. Eğer önüne bir engel çıkar, ışığı kimi köşeye erişmezse o köşe karanlıkta kalır. İşte bunun gibi hayvani ruhun da makamı yürektir. Ama bütün organlara geçip onlara hareket verir. Eğer damarların kimisi tıkanırsa o buharın gidemediği uzuv felce uğrar, hareket etmekten geri kalır. Boru, çuranın ateşin gibidir, kalpte fitilidir, besin de yağdır. Yağ bitince mum nasıl sönüyorsa, besin olmayınca da mizacın itidali bozulur. Mizac zayıf düşünce canlı yaratık da zayıflar, ölümü bulur. Çok yağ olduğu zaman kandildeki fitilin alevi nasıl sönüyorsa, çok besinle de mizac orta kararda düşer, canlı helak olur. Ayrıca muma veya kandil fetiline bir şey dokununca nasıl sönüyorsa bedene şiddetli bir darbe vurulacak olursa, mizac ortalama halden çıkar, buhara azılır, hiçbir harekete kabiliyeti olmaz. Bu ruh mademki itidal üzeridir, o zaman güzel manaları idrak edebilir. Ama sıcaklık ve soğukluk üstün gelirse veya herhangi bir sebeple orta hareket kaybolursa, o zaman ne duygular ödev görür ne de vücut hareket edebilir. Bu anlattığımız ruh ayna gibidir. Eğer lekesiz, parlak olursa her şeyin şeklini gösterir. Pas bağlamışsa onda tek şey görünmez olur. Eğer mizac orta kararda olursa buhar gücü de kararda bulunur. O zaman bütün uzuvların kuvvet ve hareketi kemal bulur. Ya mizacı bütün bütün itidalden, orta karardan düşerse, işte o zaman buhar söner, insan da helak olur. Eğer vücudun kimi yerine buhar erişmezse, oranın o miktarı yeri hareketten uzaklaşır. Mizacı itidalden çıkaran şey, buharın da yok olmasına bir sebeptir. İşte buna meleki mevt, ölüm meleği denir. Halkın birçoğu onun ancak adını işitmiştir. Onun uzun uzadıya anlatılmasın bu sayfacığa sığmaz. İnsan ruhu dediğimiz ruhsa, ki ona kalp ve gönül de derler, o cisim değildir, parçalanamaz. Cisim olmayan o kalp canlıdır. Allah bilgisinin, marifetullahın durağı, konağıdır. Nitekim Allah birdir, tektir, ortağı yoktur, taksim edilmez, parçalanamaz ve bölünemez. İnsan ruhu, söylediğimiz çıranın alevidir. İnsan kanıysa çıranın fitili. Nitekim nur, ateşten nasıl da halatif ve güzelse, ve nasıl bir şeye benzetilmezse insan ruhu da böyledir. Hayvani ruha göre latif mi latiftir. Anlatılamaz, bilinemez. Ama şu var ki fitilin, çıranın ışığı ona uyar. Oysa insani ruh hayvani ruha tabi değildir. Ona uymaz. İnsan ruhu asildir. Çıranın veya mumun nuru dediğimiz bir benzetiştir. Hayvani ruh bir binektir, bir araç gibidir. İnsani ruhsa hem binici hem de her işi yapıcıdır. Ölüm gelince o binek ve o araç helak olur ve gider. Ama binici ve yapıcı helak olmaz. Ya ne olur? Marifetullahı bineksiz ve araçsız kaldığından tahsil edemez. Zaten marifetullahı ve muhabbetullahı öğrenen ve Arif-i Allah'ı tanıyan marifetullah'a vasıl olan Veliliğe erişen olunca o kimseye o binek ve her araç ağır bir yük gibi gelir. Ondan kurtulmanın sebeplerini arar. Bu iş tıpkı av avlayan ve işini bitiren avcının hareketine benzer. O nasıl ağını götürür, zahmetler çekerek avını avlar ve av eline geçtikten sonra tuzak olan ağı bir yana atarsa, Arif-i Billah da tıpkı o avcıya benzer. Av avlamak isterse sonra o ağı yeniden kullanır. Fahri alem Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüm müminin hediyesidir. Eğer insanın Allah göstermesin, Allah'ı tanıma bilgisini, Allah muhabbetini ele geçirmeden binek ve aleti yok olursa, o kişi büyük bir hasrete ve daimi bir musibete uğrar ki hiç sonu yoktur. Başlangıcı da kabir azabıdır.